Sahabe-i Cervatullah'ın Allah'a emanet olun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetinde başlarına kuş konmuş gibi durulardı. Ne? Ya. Yeah. istever sen benim kelamımsın, ne duyurmuşum? Onun için yarın ahirette şu mübarek sahiplerde, şu mübarek mekanlarda oturtuklarımızla yüzümüz az olacak inşaAllah. Kur'an'a karşı şu garip zamanında Hz. Kur'an'ın terk ettiği, kimsenin Kur'an'ın tarafından bakmadığı, herkesin terbiyon başında sabah olduğu bir zamanda, siz Kur'an için geldiniz, ayetlerini neler geldiniz ve hiç bir gaza belir şüphel, kayıtsız, şartsız inandığınız Allahü Bunun onun efendini göreceksiniz. Allah edeve muhalefet ettiyelim, kedemizi muhafaza edelim. Orada cami şehit Allah'ımızın yerlerinden birinde bulunmaktayız. Camiye ait edetler var. Kur'an demek değil, onun ayrıca edetleri var. De konfet değil, bunun da ailesi olmalıdır. Hepsine gayet şarkı görüntü. Cani şerimler, yeryüzünde yani Allah-u Cağlayan'ın yarattığı mekanların en Onların içinde olan cemaatlerinin en hayırlıları kimlerdir? Evvel huğuren ve ahlul En evvelki, en sonra çıkanlar. Bizi millet de özellikle koldurup yazanın bilmesini bekliyor. En son gireyim, en evvel de kaç ayı düşünüyor. Bunlar camilerin sayılı müşterileri değil. Onun için inşallah biz mükküriz. Biz camiler, mağdurumdaki gibi rahat etmeyiz. Elbuk bir bilmez ki, feslemeli bilmez. İmanlı bir adamı camiye koysak nasıl olur diyor, balını suya soksan gibi olur. Balı sudan altında olacak bu, çırpınır, yancık bir süre altında öyle üzülür ki yerini bulmuş olur. Ve biz şimdi öyle izlemek değil yani. Öyle değilseniz, davranıyorsanız istihbar edin. Ya Rabbi benim içimde acaba ne hastalık var ki ben camiden sohbetten davranıyorum, sana sığırtıp üzülürüm. İnşallah böyle <gülüyor> <gülüyor> bir marazımız yok. ''Ve bu bir bez gibi kaplandı, falan. Bir laf kadar. Yani ben yazdım diyor ama anlamıyor abi. Bunun alametlerinden bir tanesi nedir? Onun canlıya sokulmamak diyor kuş kafesteki gibi. Kuşu kafese koysa 24 de ağızdan kafes yaptırsa ne yapar? Çürür. Neden? Sade. Yahu salgılı durdur, kaç milyon masraf ettim, kafes yaptım sana, kıymetli bir sene desen, o ne derse ben altında gidişten anlamam ben orman mahsulüyüm, ben say ormanı adam. Adam Allah'ın elinde ağzını nasihat ediyor, adamın, adamın gönlü çiftiriyor, ya haberler karşısında, baş kaydı kaç kaydı, evvel kimse, gitse de gitse, bu düşünceleri buranın ehli olmamanın Allah namazı etsin. Şimdi, bir ayet geri geri geri olur ve Kara Suresinin birinci gücünün sonundan <gülüyor> sonundan geri gereken Üçülküs ayetsinin birinci ayet. Allah Teala ve Zerretten en sevdiği, sesli, sevdiği, Allah'a bu ayet-i kerimesiyle sıla. Ona buyurun, hepimize buyurun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Rabbi, iman etmelerini çok istiyorum. Belki bunlar yanırlar diye vesile. Ümit <coughs> Şuraya ulaş. net out Zevzelerinler, çeyitlerinler, yerler içerler, ve reksörler, <gülüyor> ne gibi? كَمَاةَ اُوْلُبُ الْاَلٰهُ Hayvanlar yediğiniz! Nasıl ki hayvanın önüne, o koysa, ilk oğlu bana kim getirdi? onu kim araya koydu, teşekkür edeyim, benden ne istiyor, ne yapmışım, ben? Onlar aynı, aynılar değil, daha beter bu da. daha beter? Bu hayvan çünkü sahibiyle şükür veriyor, hizmetini yapıyor, akşilik yapıyor, kaması çalışmıyor başka. Onlar bile bile inanmıyor. ediyor. o mesvelle o o karın gideceği yer cehennem ateşidir abla. O iması. Hayvan cehenneme gitmeyecek, onlar cehenneme. Ve işin daha şimdi? nasıl yemek yiyelim? Abu Pablar nasıl yemek? Aşağıda tutan yavrular gibi. Masayrası buranın zaman varmasını yavrular, yavrular, yavrular Bütün milletin özellikleri bu televizyonda seyrettiği kâhirlere tırpatlık kurma. Peki, sana desem ki, yavrum, alma da benziyorsun. Ne yaparsın bana? He? Yavrı. Ben, de, ben de, ne diyorsun ya? Ben babalarla benziyor ben ben ben ben ben ben ben Peki, yanlış söyledim, tamam mı? Fener benziyorsun, aksa! Desen, ooo! E, O kızlar, o erkekler, o yoldalar, hep gördükleri olan kişilerini nasıl ilgileniyorlar, ah bunlar gibi olsak diye, Allah Allah, ah biz de gençler, küçük olsak, o hayvandalar gibi olsak diye, nasıl içlerinden geçiriyorlar, ah elimde mi tutsak üstler diye, millete ne gösteriyorlar, kimleri sevdirmen kanıtma çalışıyorlar. and I am I am İstesi şu anda midemizi tatlattır, İstesi de şu anda böbreklerinizi tutturur, sevirler, İstesi de şu anda felsefeder, Hümeder, ayağından yürüyerek yerler, salman seçeğine gidersin, İstesi de şu anda öldürür, Her şey onun elinde, sen o alman için sayılıyorsun, Onun düşmanlarından, niçinde, dünya bundan müthiş dünya bundan elinde bana... Saatte bir saat hiçbir İpin bırakmadı. İpi uzurda mı kaldı? Bir gün iki gün geçecek. Acılar acılar bir daha da olmayacak. Evladım çıkacağız benim güzel arkadaşlar. Sen benim ismimdi Niye uyudun dediği zaman? Ona cevap veres. Abdullah ibn Mubarak, Rasulullah'a çok kıymetli bir insan. Ne uyudu mu? <gülüyor> ve hartârededi. Kabir admî sende kendisini birisi gördü. Sordu ki maşea Adem yonurdu e ya� efelezi Rabbi sana ne rahmenutil! Nasılsın yani adem environ! ki admî aye fbمر tri He said that Müslümanlar nerede Allah için toplaşırsa orada Allah'ın evi olur. yok. <gülüyor> Şiştere As God The <gülüyor> her gün bir milletin bir cemaati iddatından uyarsa o millete ya 出 required Kalk kalk burası. Ne çıkacak? allah Teala benim kız adım dedi. De, de, buraya uygulayıp için ne buyuruyor? He? Onlar beni... Rüşmanlar. oluyor. Sen ya... All Allah oh. Diyor. Az kalsın bu <gülüyor> dizi bir mahzula ki seni bizim sana gönderdiğimiz yoldan kaydırırsınlar, caydırırsınlar. Abilerin gün ve gecelerine katılır. Küfür ve iştirak ile Dolayısıyla. Söz oldu, buyurdu ki Cenazesi'ne gidebilirsin imanını zor kontaktı. Yani Allah'ın düştü kaldı, We are Nerede Allah için toplaşırsa, orada Allah'a evi olur.